Alo. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle selamün Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben hocama şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, ben ev almak için bankadan kredi aldım. Evet. Ee, almış olduğum krediye 43 bin lira faiz koydular. Ben bu faizi e, almış olduğum parayı, ana parayı da ödüyorum. E, faizini de kabul ettim ve helal ediyorum onlara öderken. Bu da harama giriyor mu, girmiyor mu? Onu hmm. sormak istiyorum hocama. Teşekkür ediyoruz. Sayın günler diyoruz. Evet biraz tehlikeli bir noktada mıyız hocam? Ee, evet şimdi Allah Celle Hazretleri faiz almayı da faiz vermeyi de zarvet olmaksızın haram kılmıştır. Dolayısıyla bir kişi faiz aldığı vakitte ben ödediğim fazlalığı faiz verene helal ediyorum demekle onun almış olduğu faiz ve onun ödemiş olduğu faiz faiz olmaktan çıkmaz yapmaz. Faiz olmaktan çıkmaz. Dolayısıyla da dolayısıyla da hem alan zaruret olmadan aldıysa günahkar olur. Hı hı. Hem de o faizli parayı veren ve ondan dolayı o fazlalığı alan kişi günahkar olur ve aldığı karşılıksız bir bedel olduğu için haram olur. Malını malını haram katmış, malını haramla bütünleştirmiş olur. Bundan uzak durmaları gerekir. Dolayısıyla bütün faiz alan insanlar biz karşımızda bize parayı veren insanlara haklarımızı helal ediyoruz demekle onlar faiz verme ve faizli muamele etme günahından hiçbir şekilde kurtulmuş olamazlar. O aldıkları fazlalık da onlara hiçbir şekilde helal olmaz. Mutlak surette eğer tövbe etmek istiyorlar ise, sahiplerini de biliyorlar ise kime vermiş kimden ne kadar almışsa, önce o fazlalıkları sahiplerine iade edecekler, ondan sonra da tövbe edecekler. Evet. Yani bu bayan için hocam yapılabilecek bir şey var mı? Tövbe mıydı? istiğfar yani edecek. Yapabilecekleri bir şey var mı Yok. Şimdi bir insan... Ee, bu günaha girmişse günaha girdiğine göre yapılacak nedir iş? Tövbe istiğfardır. Evet. <Gülüyor>